Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim hocam Nasılsınız afiyet olsun Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Allah afiyet versin Sahat versin ee, Hocam Geçtiğimiz programda Anneleri, gençleri konuştuk, aileyi konuştuk. İşte bir süredir e, ana meselelerimizi konuşuyoruz. E, son programda siz anne e, evladını e, ihlas ile e, nas felak surelerinin ikliminde yetiştirirse e, o aile farklı olur, o genç farklı olur dediniz. Yani anne biz de dedik ki anne nasıl yetiştirmeli, ne demek ihlas ile yetiştirmek, ne demek nas felak sureleriyle yetiştirmek, oradaki iklim ne ki o iklim çocuğun dünyasına taşındığında bir anne nefesiyle buluştuğunda farklı bir genç ruhu doğar. Ee, onu konuşalım demiştiniz. Evet. Ee, bugün onu konuşalım inşallah. İnşallah. Ee, buyurunuz hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir benzetme yaparak başlamak istiyorum Üstadım. Bütün dünyaca kabul edilen bir gerçek var. Anne sütünün bebek için muadili yoktur deniyor. Evet. Yani anne 100 gram süt içirse bir günde bu dünyada bütün bu teknoloji vesaire ne varsa gıda kültürümüz, gıda mühendisliğimiz asla bu başka bir gıda ile, mama ile karşılanamıyor. Hatta mamayı Mümkün olduğu kadar anne sütüne benzetmeye çalışıyorlar hocam. Yani çalışıyorlar, çalışıyorlar ama. ama evet. Hala teknolojinin böyle bir iddiası yok. Evet. Mesela bakanlıklar. Anne sütü eşittir falanca mama yok böyle. Yok. Evet. Yoksa annesinin sütü bari bu Heh, olsun evet, denebiliyor. Aynen. Neden? Çünkü e, iki önem var. Birincisi o süt... ...çocuğun yaratıldığı yerden geliyor. Aynen, evet. Yani çocuk nereden... ...beyna sulbi ve taraib buyuruyor ya... ...Kur'an'ı kemikleri evet. kaburga kemiklerinin arasından... ...insan iniyor... ...sperm oradan iniyor... ...süt de aynı kaynaktan geliyor. Dolayısıyla doğallığı... E, ...bir Yüzde rakip bir tanırlık yani oluyor. Yani. Yüzde yüz evet. aynı kaynaktan. O sütten bir fincan kadar... ...içiyor çocuk bir içtiğinde. Belki ikisi de Rahmani... Değil mi? Anında. İkisi de Rahman'ın yani. yani. evet. Yani. Aa, öyle öyle yaratmış. Yani çocuğun doğumuna yaratmış. gelen yol da ilahi iradeyle e, süt de onu besleyecek olan gıda da oradan. Bu doğallık başka bir şeyde yok. Evet. Ama bir çizgi daha var. Başka bir sütü verecek olsa da bebeğe birisi. Hiç kimse anne gibi veremez ona. Evet. Yani çocuğun yutkunmasını anne kendi yutkunuyor gibi hesap edip kaşığı ağzına koyar. Evet. O, bir, bu, da, bu da çok doğru. Yani damardan e, bir... Ya, baba bile belki başaralı. Hele babanın eline hiç düşmesin çocuğu hocam. Yani evet. Hele babanın eline hiç düşmesin. Yani... Beceremiyor. <gülüyor> yani o şefkati taşısa bile... Anne şefkati apayrı bir şey doğru. E baba merhametli olur, şefkatli olur, çocuğunu hastaneye götürür, ağlar. Çocuğuna bir teneke süt getirir bir yerden, parayı acımaz. Bunların hiçbiri annedeki ayar düzeyinde değil. Ana, ana başka. Ana kucağı diyor. Ana kucağı. Hani demişler ya ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. <gülüyor> yani senin için annen gibi ağlayan da olmaz. Ha, evet. Yani bu iki şey Bir anne yüzde yüz Doğal veriyor verirken evet. iki annenin Verme ayarını Hiçbir Allah'ın kulu oluşturamıyor Evet Bu yüzdendir ki hocam Mesela bebek ağlıyor Siz biraz 30 sene öncesine dönün Sizin çocuklarınızın yıllarına evet. Sus yavrum işte annen mamanı yapıyor Falan diyoruz ya o arada biz erkekler evet. olarak Çocuk daha fazla sinir küpü oluyor Yani o arada annesini kapıdan görürken susuyor. Evet. Al anne geldim yavrum demesine bile gerek Gerekiyor. Evet. Yüzü, yüzü, sesi, gözü, evet. gözü, kokusu, yani evet. o burnuyla anneyi koklanıyor çocuk demek ki. Evet. Yani burada şunu vurgulamak istiyorum anne deyip geçmenin. ...şehlikesi var ya. Anne deyip geçmeyelim. Onun için herhalde Resulullah Efendimiz... Ve ...anandır, anandır, anandır diyor değil mi? Bizim anne ile bağlantımızı Kur'an-ı Kerim hocam... 30 ay hesaplıyor. 9 ay ana rahminde. Evet. Bekliyor. Ondan sonraki aylarda da... E, ...ana kucağında bekliyorsun. Demek ki... ...hamluhu ve evet. fissaluhu selathune şehra diyor Kur'an-ı Kerim. Onun ay. hamileliği ve sütten kesilmesi otuz ayı bulmuştu diyor. Bu demek ki anne o e, hamilelik bittikten doğumdan sonraki aylarda da analığı devam ediyor. Hamilelik standardında. Evet. Sonra yine Kur'an-ı Kerim çocuğun anneye minnetiyle ilgili konuşurken... E, ...kırk yaşına geldi de... ...hala anasına söz söylüyor. Buyuruyor. Bundan da anlaşılıyor ki... ...kırk yaşına kadar... ...ana kucağında olmaya mahkum insan hocam. Daha bile hocam. Yani ben hatırlıyorum... ...böyle annemin dizine... ...başımı koyduğumda... ...hangi yaşta olursa olsun hocam. Ayrı bir Ona şeydir, geleceğim evet. şimdi. Bu... Kur'an-ı Kerim 40 yaşına kadar bebek görüyor bizi anamız evet. sağsa, bunun hiç bir itiraz edemeyeceğimiz bir nokta bu. Kitabımız bizi yaratanın kitabı Celle Celalu 40 yaşına kadar ana bebeği görüyor bizi. Bu 80 yaşında bitiyor mu acaba? Yani evlat 60 yaşında anne 80 yaşında. E ben 60 yaşına geldim, annem hala bana dört yaşındaki muameleyi yapıyor. Onun içinde. Çocuksunuz ya. Yani. Yani onun gözünde ben hiç büyümedim evet. Bu belki benim hoşuma gitmiyor ama Bebek miyim ben Mesela benim çocuklarımın yanında Benim o çocuklarıma güya yapmadığım e, Alakayı yapıyor Titizliği gösteriyor Bunu niye giydin bu havada diyor bana evet. ya 60 yaşında <gülüyor> insana Bu gömlek bu havada giyilir miydi diyor Emin olacağım insana eşi böyle müdahale etse inadın o gömleği giyer yani evet. Sen bana ne karışıyorsun diye. Oğlum terlemişsin oğlum işte, değil Hatırlıyorsunuz mi? değil mi evet. bu tabii, cümleleri tabii, tabii. Bununla şunu anlatmaya çalışıyorum Ana gibi Yarımız yok bizim evet. Bitti Ananın sütü gibi gıdamız yok evet. Anamız gibi ağlayanımız yok bu dünyada Ana gibi sevenimiz asla yok ...eş, evlatlar filan ...bunlar sonraki şeyler yani... ...ana yoksa... ...ondan sonra belki eşin seni seviyordur... ...çocukların seviyordur denebilir... ...anneye... ...muadil bir şey getirmek mümkün değil... ...bunu... ...nerelerde mümkün diliyoruz? diyoruz... ...sevgide, hizmette... ...alakada... ...üzülmede, ağlamada... ...hiçbir şeyde ananın muadili yok... ...madem bunlar... ...hepsi gerçek... O zaman bizim analarımızın muallimlikle de muadili yoktur. Evet. Olmamalıdır. Oraya geldik. Meselemiz bu. Yoksa şimdi evet. çocuk emzirme dersi yapmıyoruz evet. burada. Ama eğer analarımızın bizi sustururken ki kudretini itiraf ediyorsak ediyoruz. Kırk yaşında bile susturabiliyorlar bizi. <gülüyor> evet. Yani anamızın yanında mesela müdahale etmiyoruz. Hayatın bir bölümünü bırakıyoruz. Ana hatırı için. Annenin bu gücü süt verirken, teselli ederken, elimizden tutup yürütürken var olan bu gücü Allah'a imanı öğretmede de vardır. Ve buna üstüne basa basa iddia ediyorum ki bu kudret Ahmet bin Hanbel gibi bir adam yetiştirmiştir. Rahmetullahi yani Ahmet bin Anbel bu ümmetin dört numarası. Annesinin çocuğudur. Evet hocalarından hadis okudu ama onu elinden tutup yedi yaşında hocalara götüren kudret annesidir. İmam Şafii annesi yetiştirmiştir. O da yetim çocuktur. Dört imamımızın dördü de yetimdir hocam. Evet. Dördünü de anası yetiştirmiştir. Ebu ve biraz yaşlı dönemde yetim olmuş. Ama anne çocuğu o da. Bu ümmet dört tane imamın etrafında bir din yaşıyorsa, fıkıh açısından söylüyoruz tabii. Bu dört imamın dördünü de analar yetiştirdiyse ve bu tarih bunu kaydettiyse, bugün biz anneleri asla ve kata muallimlik konusunda imam hatip öğretmeninin dışına atamayız. Yani imam hatip öğretmenleri anamızdan güçlü olamazlar. Kur'an kursu hocaları anadan güçlü olamazlar. Öğretimde güçlü olabilirler, eğitimde olamazlar. Nedir öğretim ve eğitim? Allah'a iman, aşkı ve heyecanını annem 3 yaşında, 4 yaşında bana süt emzirir gibi emzirdikten sonra ben taberi tefsirini İmam Hatip'te medresede gidip okuyabilirim. O zaman bu ümmetin İmam Azam'ı olabilirim, İmam Şafi'si olabilirim, İmam Malik'i olabilirim. ...eğer annem bu ruhu vermediyse... ...bilgi deposu olurum o zaman. Bu yüzden annelerin konumunu... ...kesinlikle medreselerin... ...üstüne çıkarmamız lazım. Ne veriyor o zaman? Soru odur değil Verdiği mi? Verdiği sütü veriyor bana. Evet, evet. Niye anneden bir kadından... ...üç fincan, hatta bir fincan... ...hatta İmam-ı Azam'ın mezhebine göre... ...bir kaşık süt içince bile... O, o kadının anası sayılıyorum. O kadın anam değil sayılıyor. Değil evet. Onun çocuğu sayılıyorum. Niye? Çünkü o bir kaşık süt var ya. Benim burnumdaki e, ettir. Dişimdeki kemiktir. Tırnağımdaki parçadır. Yani din ne diyor ki şu andaki e, teknolojide bunu, bunu anlayabildi. Teknolojide bunu anlayabildi. Bir fincan süt. ...iki seneden önce bebek... ...yani 10 ayında, on üçüncü ayında... ...bir vincan süt... ...mideye indiği zaman... ...kaşların... ...tırnakların... ...her yerinde var o artık ömrünün evet. sonuna kadar... ...bu annenin kudreti... ...bunu anlatmaya çalışıyoruz... ...kucakta tutuş tarzı da... ...annede var... Evet. ...mesela... ...babaya çocuk verilirken işte üstünü... De, ...düşünme ha diye tembih ediyor... <gülüyor> <gülüyor> ...ya sen... Annesin bir defa 40 gülüsün, baba 80 gülü o çocuğu Allah'ın izniyle parmaklarıyla tutar ama düşürürsün. Babasını düşürürsün. Anne düşürmez. Evet. Anne düşürmez. Hatta hocam çok enteresan burada fukahaamıza rahmet vesile olsun diye zikretmek istiyorum. Mesela anne çocuğunu yatakta öldürdü. Cinayet oldu. Evet. Şeriat mahkemeye çağırıp katil muamelesi yapmıyor bu kadına. Ana çocuk öldürmez diyor temel prensip olarak. Evet. Ana çocuk öldürmez diyor. Yanlışlıkla elini ağzına koymuş nefessiz kalmıştır çocuk diyor. Anne katil olmaz. Evet. Ya bu ne büyük dindir ya, hocam ya. ya. Ya anneler bundan daha kıymetli bir makam bu dünyada nasıl bulacaklar ya. Şu Allah'ın dinine bak. Yani öldürmüş çocuğu belki de kasten yastığı ağzına koymuştur çocuğun. ...işte bir sebeple... ...babasına kızmıştır... veya ...sıldırmıştır yani... ...asla anneye katil muamelesi yok... Evet. ...ana öldürmez... ...sebebi hılkatı olana... ...katil muamelesi yapılamaz deniyor... Evet. ...fıkıh kaidesi hocam... ...yani doğumuna sebep olana... Yaratılma ...yaratılmasına sebep olan. ...Allah yarattı ama bunun üzerinden yarattı... Evet. ...dolayısıyla şimdi... ...katil muamelesi evet. görmüyor... ...çok zahir bariz bir... ...göz göre göre bir cinayet olur... ...deli muamelesi yapacaksın o zaman... Evet. ...annenin madem ki bu kudreti var... ...taşırken... ...koca bir babadan daha iyi taşıyor... ...sepetinden... ...yani beşiğinden daha Can, iyi... ...canını koyuyor ortaya... ...yani bu bu yakınlık... ...tuvalet adabını öğretirken annede... ...muhakkak tezahür ediyor... Evet. ...temizlik öğretirken... ...muhakkak tezahür ediyor... Hani anasına bak kızını al diye bir atasözü var ya. Evet. E, bu ne manaya söylendiği önemli değil ama doğru bir mana. Yani bir anne temizlikten, yemek pişirmekten vesaireye kadar çocuğuna yansıyor. Annenin mizacı genetik olarak geldiği gibi annenin tavırlarıyla da geliyor. Bu sebeple. Rah şey diye, deniyor hocam Eğitim rahimde başlıyor Ve ilk 6 yaşa kadar da Kişilik dokusunun çok büyük aslında, kısmı Aslında ana iskelet oluyor evet, Karkas evet. olarak çıkıyor çocuk evet. Yani 5 katlı bir bina olarak çıkıyor evet. Ondan sonra İmam Hatip'te bunu anlatıyorum işte İmam Hatip'te Kur'an kursunda medresede Çinisi fanyası Kale boduru pencereleri evet. takılıyor onun O iskeleti ana yapıyor aslında evet. Onun için analar çok önemli. Hani tabiinden birisine bir çocuk getirmişler. Ee, çocuğum doğdu. Şimdi nasıl Müslüman yetişeceğim bunu deyince çok geç kaldın demiş. Ee, ana rahmine düştüğü gün bana gelecektin demiş. Evet. Kabul etmemiş onun eğitimini. Tabi bu din kuralı değil. Yani evet. önemini anlatmak evet, için evet. ortaya çıkarılmış. Yoksa hiçbir zaman geç yoktur. 80 yaşında da geç değildir. Bir umut son 2 evet. son dakikada Söylülecek Allah... Söyleyecek bir söz vardır. Asla... Yani allah Teala son bir dakikadaki imanı kabul etmiyor mu? Tövbeyi evet. kabul etmiyor mu? Demek ki sıfır olduğumuz nokta öldüğümüz noktadır. Evet. Ama bunun orijinali nasıl başlıyor dersen hamilelikte başlıyor. Yani evet. kim hamile kaldı o önemli. Ondan sonra da hamilelik dakikasından itibaren bu başlamalı eğitim. Bir şeyi vurgulamaya çalışıyorum hocam. Bize en iyi temizliği kim öğretti? Anne. En iyi ...kim öğretebilir bize... ...oturma kalkma adabını... ...amcaların eli öpülür diye çocuğa kim öğretiyor? Anne. Allah'a el açıp... ...dua etmeyi anne öğretirse... ...o çocuk tasavvuf erbabı oldu demektir. O, o çocuk... Anam maya... ...en temiz... Şimdi buna şöyle örnek vereceğim inşallah... ...hanım kardeşlerimiz bizi taklit ediyor diye... ...bunu alay kabul etmezler diye umuyorum. Şimdi... ...çocuk ağlıyor... Ağlama yavrum tatlım geliyorum diyor anne. Evet. Bunu baba taklit edebilir mi böyle? Etse de çocuk güler herhalde yani gülmeyi evet. becerse. <gülüyor> Babam tiyatro oynuyor zannedecek. Kim çocuğa yavrumu en iyi söyleyebiliyorsa Rabbim sözünü de o söyler hocam. Evet. Yani öğretmen oğlum abdest al gel şu duayı okuyacağız. Rabbena etilen dünya okuyacağız. Yani hepsi öğretimdir. Öğretimi yapar yapar evet. Koca abi Kur'an'ı ezberletir. Bin hadis ezberletir. Bunlar oluyor zaten. Evet. Ama annenin yavrum Rabbimize sığınacağız tamam mı? Sen hastasın. Sana Allah'ımız öyle bir şifa verir ki sen huzur bulacaksın yavrum Değişini hiçbir cerrah söyleyemez hocam. Evet. Doktor söyleyemez. İlacını iç tamam mı? diyen doktor başka Bak bu ilacı içersen iyi olacaksın. En iyi doktorun söyleyeceği söz. Eğer hızlı söyleyip de çocuk o arada ne dediğini kaçırdıysa zaten doktor da bir işe yaramadı. Ama annenin o ilacı içirirken ki tatlı narin edası var ya. Hadi benim yavrum bu ilaç seni iyi yapacak derken. Dua karışan. ilaca şey. ilaca ilaç katıyor anne hocam. Evet, evet. Onu ne hemşire bir daha öyle yapabiliyor? ...ne o çocuğun ablası yapabiliyor... ...ne baba... ...baba zaten şurubu döküyor... Bir ...yanağından aşağıya döküyor... <gülüyor> ...fazla değişmeyince içmeyince bir tükatta patlatırsın... ...yani niye içmiyorsun diye... ...mesela bir baba... ...inat edip ilaç içmeyen çocuğa... ...kaç defa yavrum içiver bunu diye rica eder... <gülüyor> ...üç... ...siz kartırın hadi kaç kere baba... ...yalvarabilir çocuğa... Vardır, ...beş... ...vardır yani o babalar da vardır... Olsun. ...on kere rica edecek... ...bir hap için, bir şurup için... <gülüyor> Anne, anneyle yarışılmaz. Yani. Heh, ben onu, bu rakamı, onu söylüyoruz. Onu söylüyoruz. Yoksa... Anneyle yarışılmaz yani. Peki, sabahtan öğleye kadar anne elinde o şurup bekler mi beklemez mi çocuk içecek diye bekler. Bekler, bekler. İşte diyoruz ki o zaman anne çocuğu secdeye kapanıncaya kadar eğitime devam eder. Evet. Ve o çocuk secde yerbabı olur. Olur. Olur, evet. bitti. Evet. Onu nasıl yapacak şimdi anne? Ha, meselemiz o bizim. Evet. Bunu nasıl yapacak? nasıl yapacak? Böylece biz hedefimizde o zaman hmm. muallime olan anne istiyoruz. Evet. Anne muallime olsun istiyoruz. Hmm. Ve asla... Süt verdiği gibi... Süt kudretini... Kalbine de güzellikler verecek. Eğitim kudretini anne kullansın istiyoruz. Evet. Burada sevgili annelerimize, muhtereme annelerimize... ...bir kural getireceğiz. Asla ilim aramasınlar kendilerinde. Birinci kanunumuz bu. Ya yani kitapları <gülüyor> yutayım... ...ondan sonra bir şey öğreteyim. Mesela herhalde İmam Ati Bilayat mezunlarını... ...kastediyor. Ahmet Bey'in programındaki arkadaşlar. Asla öyle demiyorum. Evet. Herhalde medrese mezunlarını kastediyor. Vallahi öyle değil. Yok canım evet. medrese mezunu bu işi yapamaz. Çocuğu dinden de soğudur <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bir hoca bu işi yapamaz. Kadın da olsa... Bu hocalık Hoca işi Analık değilim. işi. Bu analık, analık işi. Iş. Evet. Analık iş. Yani iyi bir lokantacı, ahçı... ...bebek doyurabilir mi? Evet. O analık işi. Evet. Yani ahçı bize dünyanın en iyi mamasını yapabilir ama... ...kepçeyle döker bunu çocuğun ağzına ve boğar ağzını. Çocuğu boğar. Anne ile ahçı arasındaki fark gibi... ...hoca hanım olacak. Hafız olacak. Arapça bilecek. Yok vallahi böyle bir şart yok. Yemin olsun yok böyle bir şart. Soru. Namaz kılmıyor musun be kadıncağız? Namaz kılmıyor musun? Kılıyorsun. Evet. E, namazda Fatiha okumuyor musun? Okuyorsun. Felak nas'ı muhakkak biliyorsun. Namaz kılıyorsun çünkü. Evet. Tamam. Birkaç sure. onlarda da felak ve nas'tır ve de tamam. ilastır. Tamam tamam o tamam. evet. sen, sen bebek için mükemmel hocasın. Evet. İki... Zaten verilecek olan budur. Değil mi? O, Sen, o noktada. Senin atacağın temel bunlar zaten. Evet. Sen Bakara suresini ezberletmemelisin. Evet. Hem yıpranırsın hem de yanlış ezberletirsin. Tecbitsiz ezberletirsin bu sefer. Evet. Sen sadece Fatiha suresinden, sadece Felak ve Nas suresinden, İhlas suresinden yola çık ve Allah'ın izniyle sabrettin mi sen temeli attın Karkas olarak iman ve Kur'an binamızı çocuğun yüreğine yerleştirdin Gerisini medresede hoca yaparsa merak etme İmam Hatip gerisini verir Bizim istediğimiz anneden Allah sözcüğünü yavrum sözcüğündeki tatla söylesin Evet, evet. Annenin vazifesi o Bir narinliğin var ya şu narinliğini kelime-i tevhidi söylerken çocukta kullan. Anneyi çocuk hatırlarken mesela örnek verelim şimdi. 50 yaşında hac nasip oldu, hacca gitti. Annesi öleli de 20 sene olmuş. Kabe'yi buldu. Hoca efendi ona, işte şuradan başlayacağız tavafa filan tarif ederken. O döndü Kabe'ye ey Rabbim dedi. Ben iki yaşındayken annem bana bu Kabe'yi tarif etmişti. Oğlum bizim Kabe'miz orası demişti. Bak ayağımı hiç o tarafa uzatmıyorum ben demişti. Biz oraya döndük mü <gülüyor> Rabbimizin tarafına dönmüş oluruz. Biz Kabe ehliyiz. Kabe'miz söyledir böyledir anne tatlı tatlı anlatmış. Sonra demişti ki yavrum bir gün ben bu dünyada olmam sen Kabe ile buluşursan beni orada unutma tamam mı? Demişti. Hocam Kabe'yi görür görmez 50 yaşında adam 48 sene önceki bu unutabilir <gülüyor> mi? Unutamaz. Hocanın ona Kabe burasıdır perdesi ipektendir demesi gerekiyor mu bir daha? O çocuk orada ne yapacak? Gözleri yaşlı bir şekilde Allah'ım diyecek. Bu Kabe'ni bana 48 sene önce ben 2 yaşındayken tanıtan anama rahmet et ya Rabbi diyecek. Bu değil mi aradığımız kazanç evet, hocam? Evet, evet, evet. Bu evet. bitti. Evet. Kabe'nin bir tarafı 9 metre, öbür tarafı 11 metre, yüksekliği 13 metre. Gerekli bu bu bilgiler ya? Bana ne ya? Evet. Orada anlasın fiziki şöyleymiş, dört tarafıymış. İçimize aldık mı Kabe'yi? Bitti hocam. Bitti. Onu yani, da anne koyuyor. Bunu annenin koyduğu gibi kimse koyamaz. koyamaz. Öbürü orada fotoğraf çektirir seninle evet. sadece. Annenin 48 sene önce mesela çektiği o fotoğraf canlı bir şekilde duruyor yürekte. Anneninkine eğitim diyoruz Kabe eğitimi. Evet. Orada Hoca Efendi'nin yaptığına da Kabe bilgilendirmesi diyoruz bunların biri cennete koyuyor öbürü de turistik evet <gülüyor> turistik. evet değersiz manasında haşa değil <gülüyor> o da gerekli bir şey ama anneninkine muadil tıpkı anne sütüyle bir kilo inek sütü gibi annenin sütü sana hayat oldu öbürü de belki de gaz yaptı sana karnını şişirdi kilo yaptı İnek sütüyle anne sütünü karşılaştıramadığımız gibi annenin verdiği imanla da sonradan okullarda medreselerde alınan bilgi arasında fark var birinci yıkılması gereken engel annelerde bilgi ihtiyacı var zannediyor anneler hayır hayır. yani hangi anne gıda mühendisi belgesi anneliği alınıyor. olsun Öncelikli. annelik yeter evet. bilgi için yeter zaten müslüman annesin evet. elhamdülillah namaz kılıyorsun oruç tutuyorsun ...yani sen, sen yeti, dua ediyorsun... ...bütün anneler evet, dua ediyorlar... Ediyor, ...e zaten çocuğa duayı öğrettin mi... ...İslam'ın ruhunu verdin demektir... ...haykırdığımız gerçek şudur... ...yavrum... ...canım... ...tatlım... ...sözündeki letafet, evet. incelik... ...ya Rab diye... ...dua öğreten öğretmen sesi olsun... Evet. ...bu inceliktir... ...iyice kulaktan girip... ...kalbe giren şey... O sebeple bugün Anadolu'nun çok büyük bir bölümü, yaşı 60-70 civarında olanları İmam Hatip görmemişlerdir. Kur'an kursu medrese görmemişlerdir. Hatta 70'in üstünde olanlar Kur'an'ın yasak olduğu, ezanın yasak olduğu dönemdedir. Benim annem hocam Kur'an'ı torunundan öğrendi. Yani torunu işte İmam Hatip'e gitmişti Hı -hı. torunundan öğrendi yani işte yaşamış olsaydı Torunu şimdi... imanı kimden öğrenmişti? Ha, torunu da belki ninesinden öğrendi annesinden öğrendi Yani biz diplomamız olmadan İmam Hatip hocası Kur'an kursu hocası diyanet görevlisi olmadan kadınlar bu işi yapabilirler tabii, Neyi tabii, yaparlar? Tabii çocuğunu İmam Hatip'e gitmeye ikna edecek İslam şuurunu verir. Evet. Çocuk da gider İmam Hatip'te Arapça öğrenir. Hafız olur belki. Gelir anasına Yasin öğretir. Yasin öğretir, evet. Yasin öğretmekle Bakara Suresi celilesini öğretmekle ona imanı öğretmek arasında iki çizgi var. Analarımız bizim Ashab-ı Kiram'ın kadınları gibi. Evet. Yani Ashab-ı Kiram'ın mesela Sümeyye validemiz ne biliyordu? Evet. Ne biliyordu da İslam'ın ilk şehidi oldu? İman biliyordu sadece. Evet, evet. Bu imanı annelerimiz verecekler. Çünkü çocuklarımız hocam... ...büyük bir e, başlık açıyoruz şu anda. Çocuklarımız Kur'an kursu veya... ...İmam Hatip Lisesi'ne gidip... ...İslam'ın temel bilgilerini öğreneceği zamana kadar... ...yani 11-12 yaşlarına kadar... ...fitneyi aldılarsa... ...Imam Hatip onlara bir daha bir şey yapamıyor hocam. Evet. En basit örneğiyle... ...çocuğumuzu... ...antisigaracı yetiştirecek olan... ...annedir. Anne o ruhu çocuğa verip... ...onu bir habaset... ...o ilk, ilk yaşların... E, ...hamuru çok ayrı bir şey tabii hocam. O hamurda anne sütü olsun evet, istiyoruz. Evet, evet. O hamurda anne nasihatleri olsun, olsun. istiyoruz. Bunun içinde Üstüne basıyorum, kenarından çiziyorum. Diyorum ki annelerimiz Allah rızası için bilgi zorunluluğu olmadığına inansınlar bu işe. Bilgi gerekmiyor. Hiçbir anne de bana e ben nasıl kul e'udü bi nas diyeceğim çocuğuma demesin. Ya zile böyle çalınır demiyor musun sen? <gülüyor> zile böyle çalınır diyorsun. Taktiklere dikkat edeceğiz. Birincisi... Pes etmeyecek anne. Yani psikolojik olarak annelerimiz bu hoca işi zannetmeyecekler. Bu ana işi. Evet. Yok ana değilsen tamam sözlerimi geri aldım. Anneliğe itirazı yok kimsenin. Bu Tabii, anne işi. Anne işi. Madem anne işi annemiz pes etmeyecek ya. Başka bir şey istenmiyor anneden. E namaz kılmıyorsa anne. Oruç tutmuyorsa bu zaten bizi biz dinlemiyor. Böyle bir derdi de zaten yok. Ben analarımızın kısmı azamının derdi var. Evet. yavrusunu dindar yetiştirmek istiyor diye düşünüyorum yani bu anne sütü gibi bağışıklık sistemine ya belki şöyle bir şey de denebilir hocam yani her anne çocuğunun iyi bir insan olmasını ister yani dolayısıyla hani namaz kılmıyorsa oruç tutmuyorsa dedik ya yani o anneler bile şöyle bir bakmalar çocuğa o ruh dokusu olarak ne verecekler? Değil mi? Nasıl bir insan mayası verecekler? Ya ona bakmalılar. Ondan sonra belki onlar da Rabbimizle ilişkiyi yeniden gündemlerine alacaklar yani. Elbette evet. hocam. Elbette. Yani burada bir şey veremeyecek anne buna inanmayan annedir. Evet. İnanmayan. Evet. Onu yıkmaya çalışıyorum. Evet. Vereceğin çok şey var diyorum. Evet. Diyelim ki, diyelim ki. Bir anne Fatiha'yı da bilmiyor. Yani evet. varsayım kabul edelim. Fatiha'yı da bilmiyor. Felaknas ihlası da bilmiyor. Diyelim. Onun da vereceği şey var. Bizim Rabbimiz Allah'tır yavrum. Evet, evet. Seni ve beni Allah yarattı yavrum. Önce beni yarattı. Benden de seni yarattı yavrum. dimeyi de mi beceremeyecek anne? Evet. Bir kasıt. ihmal veya da gerek görmemenin dışında bir engel yok anneye. Kendi kendine anne gereksiz buluyorsa böyle bir eğitimi ona diyeceğimiz yok anneler asla kendilerini basit görmeyecekler süt kudretin varsa bebek yıkama ya üç günlük bebeği boğmadan nasıl yıkıyorsun sen ya <gülüyor> tuttuğun yer elinde kalacak kadar narin sünger gibi bir çocuk nasıl yıkıyorsun nasıl hemşire oldun sen iki günde <gülüyor> nasıl doktor oldun anestezi uzman oldun iki günde ya bunların kursuna mı gittin sen bu çocuğu ...üç kilo gelen bu çocuğu... ...tek başına kaynar suyla yakmadan... ...ondan sonra... ...nefesine burnuna su dökmeden... ...yani boğulmasına neden olmadan... ...yıkadın bir yıkadın... ...bu çocuğu mücahit yaparsın sen... <gülüyor> ...bu çocuğu Ahmet bin Hanbel yaparsın... ...bu kudretin var... ...annelere isyanın burada benim... ...niye kendinizi basit görüyorsunuz ya... ...cennet sadece bir bardak süt içirdiniz... ...diye mi ayağınızın altına geldi... ...cennet niye... ...annenin ayağının altına geldi... Çünkü aynı zamanda cennete de sen götüreceksin Allah'ın izniyle. Evet. Onun, cennete de sen götüreceksin. Onun yolunu kalbine işliyorsun çocuğun. Ya. Yani anneler kendilerini sadece et besicisi görmemelidirler. Yani çocuğun maşallah derisini şişirdin. İmanını da Allah'ın izniyle sen köklendirirsin. Anne buna muktedirdir. Anne bunu yapar. Allah bu kudreti anneye vermiştir. Hiçbir şekilde anne bundan sıyıramaz kendisini. Tembelliğe bak itirazım yok. Yani üşeniyor. Allah demeye üşeniyor. Yavrum bu alnın senin secde için yaratıldı. Demeye üşeniyor. Ona diyecek bir sözüm yok. Muhatabımız o, o mantık değil zaten. İki, İmam Hatip'teki öğretmen, Kur'an kursundaki hoca efendi, caminin imamı. Önünde bir program var. Mesela 8 aylık bir eğitim döneminde çocuğa işte kısa sureleri ezberletecek. Bu Bunu bitirmek zorunda. Dolayısıyla o programını da bitirmek zorunda olduğu için çocukla veya önündeki talebeyle diyelim oranlama yapma hakkına sahip değil. İş bitirmek zorunda adam. Dolayısıyla kimi az anlayacak kimi çok anlayacak. Çünkü önündeki müfredata uydurulacak çocuğu var. Evet. Çocuk o önündeki hoca kimse ona uymak zorunda. Evet. Dolayısıyla İmam Hatip'te veya Kur'an kursunda yüz çocuğu hocanın önüne oturttuğumuzda... ...kimi on sure ezberleyecek, kimi yedi sure ezberleyecek... ...uyabildikleri kadar hocaya alacaklar. Anne de bu durum ters. Bire Anne, bir, bire anne, bir anne de... Ölçü nedir? Çocuğa vermektir. Dolayısıyla çocuk aldıkça verecek. Tıpkı bir bardak sütü ağzına birden dökmediği gibi. Nasıl memesine takıyor çocuğu da. Hep sütten gidiyoruz ya şimdi. Evet. Çocuk bırakınca o da bırakıyor. Bırakmayınca bırakmıyor. Hatta bakıyor ki çocuk doymadı öbür memeye takıyor çocuğu bu sefer değil mi? Evet. Ondan da emsin diye. İmam Hatip'teki Kur'an kursundaki camideki hoca efendi ile... Annenin muallime olduğu zaman arasındaki farkın en çok ortaya çıktığı budur. Anne çocuğu çocuğa ayarlayacak kendisini bilgi aktarırken. Dolayısıyla anne bugün on defa puntosunu oturtup bizi Allah yarattı yavrum der. Öbür günde veya bir hafta sonraki cümleyi de e, bizi madem yarattı bizim arzumuza da cevap verir o. Gel dua edelim yavrum der. İmam tipteki Kur'an kursundaki öğretmen için bu bir dakikalık bir cümledir. Bunu söyleyip geçmesi lazım. Rabbena Atina'yı ezberletecek sonra çünkü. Ona da müfettiş müfredatı gelecek. var. E, müfredatını doldurmak zorunda. <gülüyor> Annenin ise müfredatı yoktur. Müfredatı onun hayatı zaten. Evet. Çocuğun hayatı müfredat. Bu çok büyük bir avantaj işte. Bu süt emzirirken ki sabrıyla... ...annenin muallime olduğu... ...anlamına geliyor. Çok, çok özel <gülüyor> Yani Bunu ücretle takdir edemeyiz evet, zaten. Çok özel. Çok Öğretmenin özel. sabrı bitebilir bir gün. Biter de nitekim. Neden? E, müfredat bitmiyor senin tembelliğin yüzünden. Annenin sabrı bitmez. Karnın ne zaman doyarsa o zaman memeyi bıraktığı gibi. Rabbena atinayı ezberleyince... ...bırakacağız bunu. Bir defa der, 250 defa der. 10 sene üst üste der. Çünkü anne karne vereceği günü beklemiyor Rabbine kavuşacağı günü bekliyor <gülüyor> öğretmen karne getirmek zorunda anne milim milim verir çınar çınar görür öğretmen bütün bütün verir elmayı boğulmuş çocuk da görür yeri geldiğinde hep de başarısı olacak değil öğretmen şüphesi ama niye öğretmen istediğimiz gibi yetiştiremez onun ayrıntısına giriyoruz burada öğretmen kabahatli değil bir yolda gidiyor. Binen binecek, binmeyen binmeyecek onun arabasına gibi oluyor. Annelerimiz ikinci tespit ettiğimiz nokta annelerimiz sınırsız bir zaman limitini kullanıyorlar. Öğretmen gibi 40 dakikaya hitap etmiyor. Ne gece gündüz 24 saat doğduğu günden itibaren eğitimi başladı annenin. Evet. Ve üçüncü noktamız anne ...yüzde yüz örnek alınıyor çocuk tarafından. Öğretmen örnek alınsa bile... ...üç saat, dört saat onu çocuk görüyor. Anne ise doğduğu günden beri izleniyor. Baba bile o kadar izlenmiyordur evde. Tabii, doğru. Değil mi? Diyelim ki baba emeklidir. Evde oturan bir babadır. Yine namaza gidiyor, arkadaşlarına gidiyor. Yirmi dört saat yüzde yüz annenin yanında çocuk. Evet. Bir saat anne... Banyoya gidecek de çocuğundan ayrılacak. yani Olağanüstü bir şeydi. Yani o çocuk zaman... annenin gündeminden düşmez hocam. Anne de çocuğun gündeminden evet. düşmüyor ama. Evet. Birbirlerinin gündeminde Tabii. bunlar. Dolayısıyla öğretmen aç defterini oğlum. Şu sureyi aç diyecek. Anne onu demeyecek hiçbir zaman. Anne defter ve kalem kullanmaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de kullanmaz anne. Mesela bir Kur'an kursunda kul e'udü bi rabbin melikin nâs diye başlayan Nâs suresini üç ayda ezberletti hoca dense. E, milli müfettişleri bu hocayı görevden alırlar. <gülüyor> ya, evet. Üç ayda Nâs suresi bitmez ki o zaman din eğitimi. Anne iki yaşında başlattı altı yaşında bitirdi bu sureyi dense. Bunu kimse Kimse ayıplamaz. ...anne sütü gibi olduğu için de... ...o çocuk o surenin müfessiri durumundadır... Evet. ...Allah'ın izniyle. Yani o, o damarlarına işler çocuğun. Da onun o tırnağında bile o surenin izi evet, vardır evet. artık. Neden? Evet. Çünkü anne müfredat bitirmiyor. Kitap bitirme derdi yok. Hücre dokuyor adeta. Aynı şekilde hücre dokuyor. Kazak dokur gibi de değil. Evet. Hücre dokuyor, kazak evet. dokumuyor. Burada annelerimiz... ...bu farkı bilecekler... ...ikinci annelere... ...birinciye ne demiştik... ...bu psikolojiyi atın... ...ben yapamam psikolojisini at... ...bu anneliğe hıyanettir... Evet. ...yani bir dava açma imkanımız olsa... ...eğitimci olamam ben diyen... ...annelere mahkeme açılması gerekir... ...düşünürüm <gülüyor> hani... ...sen eğitimci olamazsan... ...insanlık eğitim kudretini kaybetti demektir... ...yani bunu bir daha insanlıktan öğretmen... ...insandan öğretmen olmaz o zaman... ...demek zorundayız... ...anneden iyi kim olabilir... Hatta mesela e, genç kızlarımız soruyorlar e, okul öncesi öğretmenliği yapalım mı ne demek yapalım mı ya bunu erkek mi yapacak 3 yaşında 4 yaşında çocuğa erkek ne hitap edebilir erkek işi değil bu iş bu kadın işi genç kızlarımız evlenene kadar en azından bu işi yapmalılar evlendikten sonra bunun %100 profesyoneli olacaklar zaten. ...bir çocuk doğurmuş... ...iki çocuk doğurmuş... ...onlar annelik yapmış... ...bir kadının... ...okul öncesi öğretmenliğinin... ...nerede denge olur bu dünyada ya... Ha. ...bu insanlık için bulunmaz bir hazine... ...bir... ...kadınların tıp çalışması yapması... ...bir de bu okul öncesi eğitimini üstlenmeleri... ...bu, bu farz düzeyinde bir iş... ...böyle sıradan bir iş değil bu... ...bu ibadet maksadıyla yapılacak bir iş... ...çünkü... ...bazen annelerin de tıkandığı yerleri... ...okul öncesi... ...öğretmeni olan, muallemesi olan... ...işte dadı denirdi bir ara mesela... <gülüyor> o, ...o kapasite, mürebbiye dediğimiz... ...kadro... ...herkesten iyi yapacak... ...tekrar annemize dönelim... ...bu psikolojiyi atmalı anneler... ...ben yapamam değil, sen yaparsın... ...hatta bunu şöyle ahitleşmeliler... ...benden başkası yapamaz... <gülüyor> ...ben yapamam değil... ...benden başkası yapamaz... İkincisi. Saatsiz, takvimsiz anne istiyoruz. Saat yok. 10 dakika, 20 dakika, bir ay, iki ay, 2017, 2018, yok böyle rakam. Annenin takvimi olmaz. Annelik şu aya, bu aya göre olmadığına göre, annenin öğretmenliği de şu kadar, bu kadar değildir. Anne hep devam edecek. Üç, anne eğitiminde hiçbir şeyi az gör. Biz zaten annenin çocuğuna hafız yapmasını istemiyoruz. Hatta Kur'an eğitiminde hafız olan babalar ve anne anneler çocuğumuzu biz hafız yapalım diyorlar. Ben asla tavsiye etmiyorum. Anne öğretmen olmamalı. Yani o çapta öğretmen olmamalı anne. Baba olmamalı. Evet, hafızlık... ...yaptırabilir baba... ...buna bir itirazım yok... ...Anadolu'dan bir kardeşimiz yakın bir zamanda geldi... ...israrla elimi öpmek istiyor... ...benden de neredeyse yaşıt... ...ondan sonra... ...ya dedim yapma böyle dedim... ...yani el öpülecek adam var... o ...öpülmeyecek adam var... ...ben öyle bir adam değilim dedim... ...dedi vallahi hocam dedi hanımla aramı açma dedi... ...elini öpmem lazım dedi... ...ne oldu dedim... ...bu e, çocuğunu hafız yapmak istiyor... ...kendisi de bir Kur'an kursunda hoca... ...hanımı da demiş ki ona... ...Nurattin Hoca demiyor mu... ...babalar hafızlık yaptıtmasın çocuklarına... ...canım o iyi hafız olmayan... o ...babalar için diyordur demiş... ...girmişler, çocuk beş sayfaya gelince... ...babalık bitmiş, daya başlamış... Evet. Ee, daya baba... ...ders okuttuğu için... ...çocuğu <gülüyor> dövdükten sonra hocam... E, var ...sistem çöküyor, babalık evet, sistemi tabii. çöküyor... Ee, ...anne de mecbur destek vermiş buna... Evet. ...yarım kalmasın diye... Evet. ...anne de çökmüş... Halbuki ben diyorum ki biriniz iyi polisi olsun her zaman. Hmm. Yapmayın bu işi. Yapacaksan iyi polis. Çünkü hocam bu bisikletle... ...parkta oynarsın ama... ...otobanda bisikletle binip İstanbul'dan Ankara'ya gidilmez. Hafızık öyle bir şey. O çapa girmez anne baba. Yıpratırsın. Sonra tabii çocuk helak olmuş. Eyvah. Yani genç yaşta daha... Okula gitmeden bunlara isyana başlamış. Amcasına kaçmış bir hafta gelmemiş. Allah'tan amcaya onu idare et diye ricada bulunmuşlar. Sonra da ah demiş, gidip Nurat'ın hocası helallik isteyeceğim demiş. Hanımı da demiş bari elini öp adamın demiş. Derken <gülüyor> <gülüyor> ben dualaştık falan tavsiyelerde bulundum. Gelecek inşallah çocuğu getir bana dedim. Gene evet. tamir olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Tamir evet. olmaz diye bir şey yok. Çünkü 5 sayfa dörtte biri Kur'an'ın hocam. Evet. Ya dörtte biri hafızlık. Allah yüz kere dünyayı ayakta tutar o kadar Kur'an için. Yani bu da basit bir şey değil. Anneler babalar o çapa girmemeli. Yani sen tavuk kesebilirsin ama manda kesmeye kalkmayacaksın. Tavukla manda aynı değil çünkü. Yani işlem olarak tabii benzetmeye tabii. çalışıyorum. Anne ve baba takvim kullanmayacak. El anne hiç takvim kullanmayacak. Mesele ne demek takvim kullanmayacak? En Nas suresi iki buçuk satır Kur'an-ı Kerim'de Bunu ezberletirken Anlamını yüklerken çocuğa Nas suresi terbiyesi Verirken Kaç günde yapmalı anne bunu Üç sene normaldir Üç sene de yapmalı evet. Hiç sıkıntısı yok İki yaşından önce de başlamamalı İki yaşına kadar çocuk Senin filmini çekiyor yeter o Ezan sesiyle beraber sende bir hareketlenme olduğunu görüyor ya. O o yeter. secadeye oturman yeter. Senin namazdaki o yaşaran gözlerini o çocuk görüyor. Evet. Hem oynuyor o arada. Minderlerden atlıyor. Sana minder atıyor. Evet. Ama o arada senin gözünün yaşardığını görüyor namazda. Bitti. Sen o çocuğu hafız yaptın kabul et. Seni ağlarken görmesi kadar güçlü bir eğitim yok. Çünkü o konuşmaya başlayınca anne ne oldu sana diyecek. Yok bir şey yavrum Rabbimi hatırladım. Cenneti hatırladım diyeceksin. Al sana eğitim ya. Buhari'den bin ezberlesem bu kadar takvan olmaz. Evet. Bu çok önemli hocam. E, i̇ki yaşında ve yavaş yavaş Allah peygamber mefhumu söyleyeceğiz. Üç dört yaşında başlayabiliriz. ...dört yaşında bir çocuk... ...çok rahat hocam... ...iki satır ezberler günde... Evet. ...ben bu süreyi uzayıp... ...dört yaşında başladık... ...yedi yaşına kadar... ...Felak ve Nas suresi... ...İhlas suresinde katalım... ...çocuğa ezberlettim... Ee, ...Allah... ...Samettir deyince... ...evet... ...evet biraz... Yani ne oraya, verecek? Oraya geleceğiz ee, hocam. bu öğretmem lazım hocam. <gülüyor> Yok çok önce. güzel Üursun. şeyler konuştuk. Ya, programında böyle bir 6-7 dakikamız var. Geleceğiz oraya Heh. inşallah hocam. Anne 3 senede ne verdi çocuğa? Yavrum Allah Samet'tir dedik. Bu bir ay sürdü. Örnekler verdik tartıştık vesaire. Çocuk... Allah samettir demek biz ona muhtaçız o bize muhtaç değil demektir. Anladı akidenin en temelini verdik hocam. Evet. Lem yelit ve lem yület. Çocuğa bunu hem de böyle bir şifre gibi çocuğa lem yelit ve lem yület dedik. da Allah doğurulmamıştır doğurmamıştır. Yani Allah'ın oğlu da olmaz anası babası da olmaz. Şuurunu verdik. Bir daha Hristiyanlık eğitimi vermeye gerek yok bu çocuğa. Bunu üç yaşında, dört yaşında ruh olarak almış olan bir çocuk, biz biiznillahü teala İsa Allah'ın oğludur haşa diyen birilerini mahallesine sokmaz o. Çocuğumuzun temellerini biz sağlam atmışız demektir. Felak Nas İhlas surelerinde ne vereceğiz? Bir, kul e'udu bi Rabbin Nas ezberlettik ya, biz bütün insanların Rabbine sığınıyoruz yavrum diyeceğiz. Bütün insanların Rabbi. Rabbi ne demek? Bak yavrum bu evin Rabbi baban. Neden? Evin sahibi faturalarını ödüyor. Ondan sonra suyumuz akıyor faturayı ödüyor. Akşam babam bak poşetlerle geldi. Niye? Evin Rabbi çünkü. Rab kelimesi bu demek zaten. Allah bizim Rabbimiz ne demek? Benim, senin, teyzenlerinin, halanların, dayıların, amcaların, bu ülkedeki insanların, uzaydaki mahlukatın hepsinin Rabbi. Anne, diyecek çocuk, poşetle mi onlara bir şeyler getiriyor Allah? Çünkü biz ona dedik ya, bak baban poşetle hı hı. getiriyor. Çocuğun, dördüncü zaten vuracağımız nokta, çocuğun sorularından kızan anne bir şey öğretemez. Çocuk soru sordukça, Aa, bak yavrum ben senden bu soruyu bekliyordum zaten. Bak benim oğlum sorar bu soruyu, başkası sormaz. Tam benim kızımın soracağı soruydu bu. Diyecek, sormaya teşvik edecek. Her soru çocukta kapanan bir yara demektir. Her cevaplandırılmamış, geçiştirilmiş soru ise üzerine bant sürülmüş yara demektir çocukta. Eğitimimiz, Çocuğun sorularına verdiğimiz cevap kadar kudretliydi. Peki ben İmam-ı Azam gibi mi cevap vereceğim? Senden böyle bir şey beklemediğimizi söyledik zaten. Ne işin varsın İmam-ı Azam'ın? Kelam cevapları vermesen. Tabii yavrum. Evet Allah poşetle getirmez. Allah'ın poşeti annen senin. Allah'ın poşeti baban senin. Çünkü Allah öyle poşet taşımaz. Görmüyor musun gökler onun? Bak göklerden bulutlarla su indiriyor. Kovayla mı indirecek suyu? Biz küçük cılız olduğumuz için kovamız var, bidonumuz var. Allah'ın bidonu gökler. Oradan boşaltıyor bize. Şimdi anneler bana diyecekler ki bu örnekleri nereden hatırlayacağım? Sen bu yola gir. Melekler sana yüzlerce örnek gösterecekler. Yüzlerce çocuk da doyacak, sen de doyacaksın, tatmin olacaksın. 5. noktamız, ondan bir sonraki noktamız yani. Biz anne baba olarak Tıkanabilir miyiz? Anne tıkanabilir mi? Tıkanır tabii. Anne de rahatsızlığından olur. Annesi rahatsızdır onun da, dayısı rahatsızdır, kocası rahatsızdır. Bir türlü zihnini toparlayamıyordur. Tamam, o zaman işte ne yapacağız? Bir hoca efendiyi ziyarete gideceğiz. Ben şu noktalarda tıkandım diyeceğiz. Hocadan destek alacağız. Hocanın vazifesi bu. Muallimin vazifesi bu. ...anneye arkadan destek olacağız biz. Ahmet Taş Getiren Bey'i arayacak... ...bir sayınızı... ...çocukların sorularına... ...cevaplar diye yapın altın olukte diyecek. Evet. Ahmet abi de 60 sayfa mı dergimiz bizim? Kaç sayfa çıkarıyoruz? 4 sayfa. Ha, 60 sayfasını, 4 sayfa başlıklar olsun... ...60 sayfasını bir sayıda... ...çocukların sorularına... ...cevaplar diye ayıracak. Anneler de onu arşive koyacaklar... Birisi üç yaşında şu soruyu sorar çocuk. Beş yaşında şu soruyu sorar. Eğer üç yaşında şu soruyu sorarsa bunu acilen e, götürün bir pedagoğa bu çocuğu pedagog görsün diyecek. Altınoluk'un o sayısı da annelerimizin arşivinde, nenelerin arşivinde çocuk sorularına cevaplar olacak. Anneyi yalnız bırakmayacağız. Evet. Böylece Altınoluk cihat vazifesi ifa etmiş olacak. Her sayıda aynı şeyleri tekrar etmediğimiz ortaya çıkmış olacak. Ondan sonra o sorularla beraber gelen cevaplar olacak. Meğer ki tespit edemeyim, bedekokların tespit edemediği başka sorular da oluyormuş. Tekrar biz e, dönelim. Felak ve Nas suresinde neler var? Rab mefhumu var. Allah'ın melik olduğu. Mefhumu. Anne diyecek ki, yavrum nasıl bu ülkenin bir sahibi var? Değil mi biz onu seçtik temsil ediyor bizi ne derse oluyor. Ona biz melik diyoruz işte. Bütün kainatın meliki de Allah'tır. Ee, çocuk diyecek ki anne madem öyle niye gavurlara izin veriyor askerlerini göndersin. <gülüyor> askerlerini göndersin. Ee, ya, o zaman diyecek ki yavrum bu ülkede polisler bütün suçluları öldürüyor mu? Yok. İkaz ediyorlar bir daha yaparsan ceza vereyim diyorlar. Allah da öyle yapıyor. Her suçluyu öldürse Allah e ne olacak o zaman insanlık kalmaz çok suç işliyor insanlar. O çok büyük olduğu için bunları bile görmezden geliyor oğlum diyecek. Rabb'i öğretti. İnsanlar var. İnsanlığı öğretti. İnsanların meliki olduğunu Allah'ın öğretti. İlahımızdır o. Ha Allah bizim ilahımızdır. İlahin nas. İnsanların ilahıdır. İlah ne demek oğlum biliyor musun? Bak o ne derse onu yapıyoruz. Evet Rabbimiz bizi doyuruyor, su gönderiyor. Evet sahibimiz, melikimiz ama ilahımız da aynı zamanda. Ne demek? Bunların karşılığında da biz ona secde ediyoruz. Başka ilahımız yok. Allah tam. Onun için la ilahe illallah diyeceğiz oğlum tamam mı? Evet. Diyeceğiz. O konulara giriyoruz. Ondan sonra nereden sığınıyorduk biz? insanların şerlerinden. İnsanlar bize vesvese verebilir. Bak yavrum arkadaşın sana... ...gel şu camı kıralım der... ...bu bir vesvese işte... ...ona da onu şeytan söylettiriyor... ...o zaman anlayacaksın ki... ...bu benim zihnime kötülük sokuyor... ...bu insanlardan olur... ...cinlerden olur yavrum... ...anne... ...cinle... ...yavrum bu dünyayı biz tek yaşamıyoruz... ...bir de bizim gibi yaşayan ama bizim göremediklerimiz var... ...cinler var... ...ama cinleri de Allah yarattı... ...Allah onların da Rabbi... Onların da meliki, onların da ilahı. Biz cinleri göremiyoruz. Taş atsak onun gözüne vuramayız taşı. Git buradan desek gitmez. Ama onu yaratan, onun sahibi olan Allah'a beni bundan koru dersek korur diyoruz. sığınma var, değil mi O arada sığınmayı öğretiyoruz evet, zaten. Sığınmayı Bak yavrum sen bana geliyorsun. Ama baban istese beni beni engeller seni alır benim elimden. Ama Allah'a sığındın mı Allah'tan kimse alamaz seni evet. diyoruz. Çocuk hemen soru soracak. E peki anne e niye sen dua ettin gene hasta oldun evet. diyecek ona cevap vereceğiz. Şimdi ben cevaplar cümbüşüne girmiyorum evet. ama örnek veriyorum. Ne diyeceğiz yavrum sadece burayı için yaşamıyoruz ki biz cennete gideceğiz. Allah da istiyor ki cennette ben on puan yukarıda olayım onun için bana hastalık veriyor şimdi tedavi ol sen diyor şifamı da veriyor o arada sabrettiğimi gördüğü için bana da cennette sevap veriyor çünkü biz cennete gideceğiz sonunda diyoruz bu minvalde Nas suresini çocuğumuza 3 senede öğrettim vallahi hocam 3 defa kuru kuru hacca gitmekten nafile hacca gitmekten daha iyi çocuk için bu bu arada tabi çocuğu ...ateist bir dayısının... ...yanında tatilde bırakarsan üç ay... ...e daha fidan tutmamışken... ...onu... ...keçilere yedirir o... Evet. ...bu eğitimi verirken anne... ...kırk tane yama ile katlayıp... ...sokağa çıkardığın gibi kundağında... ...bu akidesini, bu imanını... ...bu verdiğin heyecanı da koruyacaksın... ...gerekiyorsa ateist dayısından... ...uzak tutacaksın çocuğu... ...kuzenlerinden uzak tutacaksın... ...Allah babamdan razı olsun... ...hayırla yad etsin kardeşlerim de... ...dua etsinler diye söylüyorum. Amcamın evinde radyo vardı diye... ...ben on yaşına kadar amcamın evine... ...götürmedi beni. Gitmemi yasakladı. Orada bir pilli radyo vardı... ...kocaman mobilya gibi bir şey. Sonra ben gördüm o radyoyu. Orada radyoya merak ederim... ...Kuran ezberlerken dünya kelamı... ...kulağıma girer diye korktu. Evet demek ki korumak. E, bu annenin, annenin... ...anne nasıl yani, kucağına alıyor. Kardan alıyorum. kıştan koruyorsan... Yani, bedenini kucağında sıcak tuttuğun gibi çocukka, çocuğa verdiğin iman ruhunu da koruma altında tutacaksın. Yoksa analığın ne kıymeti kaldı? Öğretmen verip eve gönderiyordu zaten. İmam Hatip öğretmeni veriyordu. Hocam, süremizin sonuna geldik. Aslında böyle e, sohbetimiz büyük coşkuyla devam ediyor. Allah razı olsun. E, annelerle beraber olduk. Annelerin Dünyasına inşallah buradan e, ihlasın, nas, felakın e, ruhunu taşımaya gayret ettik. Zaten onların gönül dünyalarında bunun tohumları var. Rabbim inşallah e, yani güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Amin. Cümlemize, annelere, zaten babalara. Anne, evet. muallime olsunlar çift branşta yürüsünler i̇nşallah. demek istiyoruz. İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteydik değerli dinleyiciler.